Türkiye ve AB ilişkileri. Hazırlayan ve sunanlar Mahir Ilgaz, Can Mindey ve Zeynep Özler. Sevgili hayal tacirleri dinleyicileri yeni bir programda da daha beraberiz. Programı beraber hazırlayıp sunduğum arkadaşım Mahir Ilgaz. Merhaba. Ve ben mikrofonun başında Zeynep Özler. Yine dolu dolu bir program vaat ediyoruz sizlere. <gülüyor> Bugün e, GDO'ları konuşacağız. Bildiğiniz gibi son dönemde çok tartışılan bir konu. GDO yani kısaca bir tanımla girelim. Genetik özellikleri suni yollarla değiştirilmiş veya farklı genlerin birleştirilmesiyle oluşturulmuş bitki ve hayvan organizmaları. Evet, e, yani takip edenler radyoyu zaten hatırlayacaktır. E, benzer yayınlar başka programlarda da yapıldı. Biz konuya teknik boyutundan ziyade özellikle Avrupa Birliği perspektifinden baktığımız için Avrupa Birliği'nde GDO düzenlemeleri ne şekilde, orada GDO'lara ilişkin görüşler nasıl seyrediyor ve belki yapabildiğimiz ölçüde işte Türkiye ile bir basit de olsa bir karşılaştırmasını yapmaya çalışacağız. Konuyla ilgili olarak stüdyomuzda İktisadi Kalkınma Vakfı uzman yardımcısı Kendisi tüketici haklarından sorumlu uzman yardımcımız Damla Cihangir var. Hoş geldin Damla. Hoş bulduk merhaba. Sana dönmeden kısaca programımızın klasiği gündemimiz var. Gündemimizde istersen kısaca üzerinden geçelim Zeynep. Ergenekon işte darbe bu gibi gelişmelere ilişkin önemli gelişmeler oldu. İşte bazı tutuklamalar yaşandı. Dinleme skandalı var şu anda. Ee, 10 Kasım'da açılım tartışmaları mecliste e, büyük e, infial yarattı aslında. Bayağı kavga çıktı orada yani. E, geçtiğimiz programda değinmiştik. E, Fransa'nın Avrupa Birliği'nden sorumlu e, bakanı Pierre Lelouch. <gülüyor> Ee, Abdullah Gül'ün Fransa ziyareti sırasında ile aralarında bir üstü kapalı mutabakat yapıldığından bahsetti. İşte bu mutabakata göre tam üyelik e, gözükmüyor. Müzakereler sürecek ama ne için sürecek bilmiyoruz tam üyelik olmadığına göre. Ve e, siyasi ve ekonomik ve stratejik ilişkiler iki ülke arasında geliştirilecek, e, devam edecek. E, 19 Kasım'da AB Başkanı belirlenecek, yapılacak zirvede. Kopenhag e, İklim Değişikliği Zirvesi öncesi umutlar tükeniyor. ...bunu söyleyelim, Kopenhag'dan bağlayıcı bir anlaşma çıkacağına dair... ...ama e, bununla ilgili de e, değerlendirmeler ilerleyen programlarda yapacağız. E, bir de Zeynep sana sormak istiyorum... bu ...Lizmo Antlaşması'nın 1 Aralık'ta devreye girmesiyle beraber... ...AB çok önemli değişiklikler yaşayacak ama... E, bir milyon yurttaş konusunun sıkıntı yarattığı söylüyor. Kısaca bunu değinebilir hı hı. misin konumuza dönmeden? Aslında bu vatandaşların girişimi diye adlandırılan bir e, düzenle Melisbon Antlaşması'nda öngörülen buna göre bir milyon e, Avrupa vatandaşlarından bir milyon imza toplanıldığı takdirde Avrupa Komisyonu'na yasa değişikliği için öneride bulunuyor. Ya da mevcut yasanın değiştirilmesine talep edilebiliyor. Bu tabii AB'de çokça tartışılan bir kavram olan demokrasi açığının gidilmesine yönelik. Yani Avrupa haklarını biraz daha süreci dahil etilmesine yönelik bir girişim. Fakat şimdi antlaşmada o kadar muğlak ifadelerle yer almıştı ki bu gerçek yaşamda bunun o siyasi ve yasal yansımaları ne olacak onun tartışmaları hmm. sürdürülüyor. Mesela bir milyon imza deyince en az kaç üye ülkeden imza toplanması gerekiyor. Bu oyların ne kadar temsil ettiği... Belli ülkeleri bu henüz öngörülmüyor. Mesela en az dokuz üye ülkeden imza toplanılması gerektiği diyor. Ayrıca bu imzalar nasıl toplanılacak? Ülkelerde farklı hmm. uygulamalar mevcut. Bunun ee, nasıl hayata geçileceğini zaman içerisinde evet, göreceğiz. Lisbon Antlaşması yürürlüğe girdikten sonra pek çok şey belki e, uygulama aşamasında e, yerleşecek diyebiliriz. Yine gündemimizdeki son maddelerden biri Sırbistan Dışişleri Bakanı e, Jeremik'ten ilginç bir açıklama geldi geçtiğimiz hafta. E, Sırbistan'ın üyelik sürecinin Türkiye ile karşılaştırılmaması gerektiğini bunun çok kötü sonuçları olacağını açıkladı. <gülüyor> Abes e, bir açıklama aslında biraz. E, Berlin duvarının yıkılışının 20. yılıydı. Bundan da bahsedelim 9 Kasım'da. Bir de vize şikayet hattı var gündemimizin son maddesi. İsterseniz ona da kısaca bahsedip ve konuğumuza dönelim. Yani vize şikayet hattı, TOB'un destekleri ve Brüksel merkezi bir sivil toplum kuruluşu olan ekasın katkılarıyla hayata geçiriliyor. Vize başvurularında, tabii Schengen vizelerini bahsediyoruz burada. Herhangi bir zorlukla karşılaşan işte talep edilen belgelerden aracı kurum ya da konsolosluk çalışanları tarafından görülen muameleye kadar herkes vize vize.atikv.org ...tr adresine e-mail atabilir... ...ya da pazartesi gününden itibaren... ...bu numaraları size haftaya verebileceğim... ...ilgili telefon numaralarından... ...uzman arkadaşlarımıza ulaşabilip... E, ...şikayetlerinizi... ...dile getirebilirsiniz. Evet. E, Damla öncelikle tekrar hoş geldin. E, direkt konumuza girelim. ABD GDO'ların düzenlenmesinin... ...tarihsel gelişiminden başlayalım istersen. Evet. Öncelikle şunu söyleyelim. ABD şu anda e, bir ek tüzük bir de geçerli olan e, 1829 numaralı... E, bir tüzük mevcut bu konuda fakat e, bu tüzüğün çıkarılması aşamasında ve daha öncesinde 1990'larda genetiği değiştirmiş organizmalı ürünlere karşı Avrupa Birliği'nde çok büyük e, tepkiler söz konusuydu ve halen devam etmekte bu tepkiler. Hı hı. E, mesela tarlalardan ürünlerin sökülmesinden tutun işte gelen Amerika'dan gelen özellikle ürünlerin limanlarda engellenmesine, dökülmesine varan eylemlerle ve protestolarla karşılaştı. Hı hı. Avrupa Birliği, Avrupa Birliği vatandaşları tarafından tabii bu tepkiler ve protestolar yapıldı. Ve halen de yapılmakta bu konu hakkında Avrupa Birliği'nde çok çeşitli düşünceler, halen ortak bir karar olmaması halk arasında veya hı hı. ülkeler arasında tabii ki de komisyon bazında baktığımız zaman birazdan değineceğiz. Daha farklı durum. Hı hı. Şöyle diyebiliriz. Bu mevzuat ve tüzük komisyon tarafından şu anda tüm üye ülkeler adına geçerli. genetiği değiştirilmiş organizmaların ithal edilmesi, satışı, arpa birliği sınırları içerisinde ve bunu düzenleyen EFSA yani Avrupa gıda güvenliği ajansı diye bilimsel olarak bağımsız bir kurum mevcut. Bu kurumun e, risk değerlendirmesi yapması ve bunun sonucunda bir rapor hazırlamasıyla e, komisyon çeşitli e, şirketlere e, onay veriyor Gdol hmm. ürünlerinin İtalya ve satışı konusunda Avrupa Birliği'nde. E, bunu komisyon Arpa Birliği komisyonu Arpa komisyonu yaptığı için e, tüm üye ülkelerde geçerli olması gerekiyor. Fakat bir yönerge ile üye ülkelerin güvenlik maddesi dediğimiz bir madde ile bu yönergedeki... ...bu ürünlerin satışını, ithalini sınırlandırması ve yasaklaması mümkün. Sanıyorum bu yönerge zaten e, yoğun e, sivil tepki sonrasında e, çıkarılan bir yönerge değil mi? Evet, bu bahsettiğimiz 90'lardan süre gelen tepkiler Hı -hı. sonucunda... ...hükümetler her ne kadar destekleseler de komisyonun kararlarını... Hı -hı. E, ...bu maddeyi uygulamak ya da bu maddeyi yönergeyle tüzeye e, iliştirmek zorunda kaldılar... Hı -hı. E, şu anda bu güvenlik maddesini sık kullanan ülkelerde e, Avusturya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan ve Lüksemburg e, tüketici sağlığını e, ya da hayvan sağlığına tehdit gördüğü bir durumda bu güvenlik maddesini uygulamaya başlıyor ve e, GDO'lu ürünlerin ithalini, satışını ülke içinde sınırlandırıyor, yasaklıyor. Hı hı. Fransa hatta bununla ilgili de şöyle bir kota var. Onu da söyleyebiliriz. Ondan önce önemli olan Avrupa Birliği'nde etiketleme ve denetim, izlenebilirlik sistemi. Etiketleme çok önemli. tüketiciler açısından da Avrupa Birliği içinde. Gediolu üründür. Şu organizmadan, Gediolu şu organizmadan. ...üretilmiştir ya da içinde bulunmaktadır diye ürünlerin iç, e, üzerinde böyle bir etiket bulunmak zorunda Avrupa Birliği'nde. Hmm. E, ama yüzde %0.9'un altında e, GEDO'lu ürün varsa böyle bir etiketlenme yapılmıyor. Ha, güvenlik maddesi yani %0.9 evet. kotasına göre işletilebiliyor. Evet ve Fransa çok yeni bir kararla bunu 0.1'e çekti. Ha, ya üye devletleri böyle bir hak tanınmış yani şeyde ee, bunu daha aşağıya çekme yolunda bir hak tanınmış. Aslında güvenlik maddesiyle yapılıyor bu ama hı. komisyon bunu kesinlikle tasvip etmiyor. Yani komisyon herkesin ortak karar almasını istiyor. Hı hı. Bütün üye ülkelerin ortak bir tüzükle hareket etmesini. Fakat üye ülkeler güvenlik maddesini kullanarak halktan aldıkları tepkilerle özellikle... ...iç politika tabii çok etkili biliyorsunuz hükümetlerin verdiği her türlü kararda, yasalarda, ulusal... Meclislerde. Bu nedenle e, Fransa evet e, tepkiler sonucu bunu 0.1'e indiriyor ama belirtmiş e, 0.9'a da tolerans göstereceğiz fakat 5 sene içerisinde e, 0.1'in de altına düşürmeyi hedefliyoruz diye de bir e, söylemi var Fransa'nın bu konuda. Fransa GDO karşıtı hareketin en kuvvetli olduğu ülkelerden biri özellikle bu e, Jose Bove liderliğindeki köylü hareketi. Çok şiddetli tepki gösterdi hatta e, seçimlere bile girdi adam yani devlet başkanının seçimlerine bu aldığı desteğe dayanarak bir ölçüde. Peki biraz da şeyden bahsedelim bu etiketleme dedik diğer bir ayağı da galiba e, izleme. Yani hı hı. bu Avrupa Birliği'nin tarladan sofraya denilen hı hı. E, üretim ve tüketim zincirinde her adımın sıkıca denetlenmesi. Evet izlenebilirlik e, denetleme bu da çok önemli. Avrupa Birliği'nde e, çiftçiden tarladan bir ürün e, sofraya gelene kadar her aşamada, her, her işletmeci de bir işletmeciden bir işletmeciye geçerken yazılı olarak e, yazılı olarak bunlar denetim yapılabiliyor yani yazılı olarak bir belge verilmiş mi diye geriye dönüp işletmecilerin yazılı olarak bildirmesi gerekiyor şu kadar üründe şu kadar GDO var ve ben size satıyorum. Satı, alan, alan işletmeninde marketlere satarken yine aynı şekilde belirtmesi gerekiyor. Ve 5 sene önceye de geri dönmek sorumlulukları var. Yani Avrupa Birliği'ndeki kurallar işletmecilere, çiftçilere çok fazla sorumluluk yüklüyor bu noktada. Ve denetlenmesi de geriye dönük olarak daha önceki satışlara da şu anki değil yapılabiliyor. Tedarik zincirinin her halkası Iı, takip ediliyor hı hı. şu anki yasalar gereği. Peki bu ıı, düzen içinde Avrupa Gıda Güvenliği Ajansı'nın ıı, rolü nedir? Ee, Avrupa Gıda Güvenliği Ajansı aslında komisyonla birlikte en büyük rolü üstlenen kurum. Ee, bağımsız bir bilim kurulu olduğu için yetkilendirmeyi onlar yapıyor. Fakat bu da yine e, bağımsız bir kurum olduğu için etkilerini öndirmeyi onlar yapıyor diyorum ama bağımsızlığı Avrupa Birliği içinde tartışılıyor. Hmm. Neye göre nasıl yetki verdiği, e, hangi şirketlerle tam olarak ne kadar bağımsız olduğu hmm. gerçekten çok büyük tartışma konusu. Bu nedenle zaten e, GDO'ya karşı gruplar e, EFSA'nın, e, ajansın ya da komisyonun değil ülkelerinin kendi... ...hükümetlerinin bu konuda karar vermesini e, istiyorlar çünkü tam olarak bağımsızlığına herkesin inandığını söyleyemeyiz. Avrupa Birliği içinde Efsanın e, risk değerlendirmesi yapıyor tabi ilk görevi o. Oh. Hmm. Peki o zaman bu kurumun e, yetkilerinin gözden geçirilmesi ya da revize edilmesine yönelik bir girişim var mı? E, Avrupa Birliği'nin bu konuda yani Komisyon EFSA'nın tabii ki de bu bu, bu söyle, söylenenleri komisyon kabul etmiyor. Yani EFSA'nın gayet bağımsız çalıştığını, her şeyin yolunda olduğunu söylediği için çok da o konuda adım atmak istemiyor komisyon açıkçası. Burada dinleyicileri bize hatırlatalım. Avrupa Birliği'nde yeni yasal mevzuat çıkartılması için inisiyatif komisyona ait. Yani komisyon böyle bir öneri yapmadan düzenleme çıkartılamıyor. Evet evet. Hatta hemen bir ekleme yapayım 30 Ekim tarihinde de 3 tane daha mısır cinsinin satışı ve ithali mesela onaylandı komisyon tarafından her ne kadar bu tartışmalar sürse de böyle bir durum da var ona tepkiler şu anda da hem Türkiye'de nasıl konuşuluyorsa Avrupa Birliği'nde de aslında bu bu 3 mısır çeşidinin onaylanmasıyla tekrar gündemde geliyorlar. Evet bu özellikle evse konusu bana çok enteresan hı hı. geldi. Çünkü hani Avrupa Komisyonu böyle bir işte kurumun bağımsızlığına ilişkin eleştirileri kabul etmedikçe belki üye ülkelerin nezdinde özellikle hassasiyetin daha yüksek olduğu ülkelerde Fransa gibi müniferit bir takım adımların atılması ve çok parçalı bir yapının ortaya çıkması hızlanacak evet, diye düşünüyorum. Evet yani düşündüm. ortak politika olmaktan uzaklaşılabilir bu konuda ve hatta bildiğim kadarıyla belki sen bizi aydınlatabilir bu konuda yani gerçi kısaca değindin o konuyu ama ABD üye devletler tekrar bu yetki verilmesinin tamamıyla hani güvenlik şartına hı hı. bağımsız olarak yetki verilmesinin tamamıyla üye devletlere verilmesi yönünde kulis yapmaya başlamışlar. İşte Fransa hı hı. liderliğinde bazı üye devletler evet. buna da kısaca değinebilir miyiz? Evet yani üye ülkelerin yani Avrupa Birliği çatısı altında farklı konularda işte hani vize konusunda da dediğimiz gibi. Opt-out diyoruz İngilizce çekildikleri Hı -hı. konular politikalar olabiliyor dahil olmadıkları. Ama bu çok daha hassas bir konu sağlık açısından. Ee, aynı şekilde iç pazarın dolaşımını da etkileyen bir konu. Ee, Hı -hı. Bir ülkede bir şeyin yasak olması öbür ülkede geçerli olması. İşte, Avrupa Birliği dediğimiz kurum işte bir ülkede satın alıp o zaman öbür ülkeye cebimizde girdiğimiz zaman o ürünle polis tarafından tutuklanacak mıyız yakalandığımız Sadece zaman? Sadece o da değil bir ülkeye sokup başka bir ülkede satmak da mümkün. Evet o da mümkün. Hani bunları evet müferit ülkeler bir şeyler yapmak istiyor ama daha fazla düşünülmesi ortak çalışmalara belki EFSA'nın bağımsızlığına dair çalışmalara gidilmesi gerekmekte. Çünkü bu ...çok büyük sorunlar çıkaracak... ...gelecekte. Müferit Fransa gibi... ...diğer ülkelerde... ...bu konuda Almanya ya da Yunanistan da aslında... ...şu anda çok daha katı. Onlar da çok yakın zamanda bu şekilde... ...gelirlerse biz %0.1'e indirdik... ...daha altına indireceğiz. E, Tabi Avrupa Birliği'ni yine... E, ...ekonomik olarak... ...tarim politikasında, gıda, gıda güvenliği... ...politikasında... E, ...sorgulanmaya başlanacak. Hmm. O yüzden... E, çok hassas bir konu. Komisyon da bu nedenle aslında çok daha ısrar ediyor ortak bir politika adına. Ama o zaman da işte karşıt görüşlerin de tabii dinlenmesi gerekiyor. Evet. Evet şimdi kısa bir şarkı arası verelim. Sonra döneceğiz tekrar konumuza. Perhaps it's the color <gülüyor> of the and The crossroads I'm standing at or oh, maybe it's the weather Or something like that But mama, you've been on my mind I don't mean trouble, please don't put me down Or get upset, I am not pleading Or saying I can't forget you I do not walk the floor, bow down or bend, but yet, mama, you've been on my mind. And even though my mind is hazy and my thoughts, they might be now where you've been, don't bother me. Or bring me down, I'm sorry, it don't even matter where you're waking up tomorrow. Cause mama, you'll be on my mind Asking you to say words like yes and no Please understand me I have no place I'm calling you to go Just whispering to myself So I can't pretend that I don't know But mom, you've been on my mind When you wake up in the morning inside your mirror, you know I won't be next to you, you know I won't be near, I'd just be curious to know if you can see yourself as clear as someone has had you on his mind. Head gets twisted or your mind grows numb You think you're too old, too young, too smart, too dumb Lagging behind or you're losing your pace In the slow motion crawl of life's busy race No matter what you're doing, if you start giving up If the wine don't come to the top of your cup wind's got you sideways, one hand holding on The other starts slipping and the feeling is gone And your train engine fire needs a new spark to catch it Woods easy finding, but you're lazy to fetch it Lonesome comes up as down goes a day And tomorrow's morning seems so far away And you can feel the rains from your pony a-slipping And your hands are a-sliding, ropes are dripping Your sidewalk starts crawling and your streak is too long And you start walking backwards, but you know this is wrong Sunny deserts and your evergreen valleys Turn to broken-down slums and trashcan alleys Your sky cries water and your train pipes are pouring Lightnings are flashing and your thunders are crashing Windows are rattling and breaking, and your rooftop will start shaking, and your whole world is all slamming and banging. Evet, Jack Johnson'dan bir Bob Dylan parçası yorumu Mama You Been On My, my Mind'ı dinledik. Sondaki eklenti gerçi sanıyorum orijeninde Çok hoşuma gitti benim o. Evet, Zeynep sana dönüyorum ben tekrar. <gülüyor> Aradan evet. önce ABD'deki gıda güvenliği mevzuatından kısaca bahsetmiştik. Şimdi aslında biraz da Türkiye'de neler olup bittiğine bakalım. İstiyoruz ikinci bölümde özellikle bu son çıkan yönetmelik için Sayın Bakan Avrupa Birliği standartlarından bile daha ileride yorumunu yapmıştı. Tırnak yani, içinde. Tırnak içinde. Şu anlamda belki ben bunu önemsiyorum. Biliyorsunuz son dönem her programda AB'yi işiyoruz ama genellikle makro düzeyde kalıyoruz. Hı hı. Bu konu tam da. Günlük hayatı etkileyen, e, vatandaşın evet. hayatında somut bir etki yaratacak bir konu ve böylesine hayati bir konumda standart yaratma açısından Avrupa Birliği'nin tekrar akıllara gelmesi beni mutlu etti doğrusu. Evet, onunla ilgili son dönem ilginç örnekler var, ona değiniriz. Evet. Şimdi o zaman soralım, bu çıkan yönetmelik e, çok tartışmalar yarattı. Avrupa Birliği ile ne kadar uyumlu ya da hangi yönleriyle ayrılıyor? Ee, öncelikle Türkiye'de en çok tartışılan konulardan biri yönetmeliğin bir ulusal biyogüvenlik yasası çıkmadan daha e, yönetmelik olarak ortaya çıkması. Çünkü yasa olduğu zaman meclis karar veriyor. İşte mecliste tabii tüm halkın temsilcisi ama yönetmelik sadece bakanlar kurulu kararıyla şu anda e, çıkmış durumda. Bu tabii hukuki olarak ve egemenlik adına hani tüm halk sağlığını etkileyen bir konu olduğu için e, tartışılıyor. Ayrıca da önemli olan konu Avrupa Birliği'nde de risk değerlendirmesini yapan kurum dedik. EFSA dedik, bağımsız bir kurum dedik. Türkiye'de de yönetmelikte bir komite oluşturulacağı ama yine bakanlığın seçtiği kurum ve uzmanlardan oluşacak bir komitenin risk değerlendirmesi yapılacağı söyleniyor. Ama bu biraz havada kalan. Evet bir yani durum. burada aslında eklemek gerekir. EFSA bağımsız diyoruz ama EFSA'nın bile bağımsızlığı ABD tartışılırken yani o tartışılan bağımsızlığın hı hı. yanına yaklaşamayan bir düzenleme Türkiye'de yapılması bana çoğun derece ilginç geldi. Yani çok karşılaştırılabilecek bir durum yok gibi gözüküyor orada evet. aslında değil mi? Evet yani EFSA'ya denk bir kurum kurulması gibi bir durum yok yönetmelikte. Hı hı. Ee, gene bağımsız bir komite olacak ama bağımsız komiteden denince de bakanlığın seçtiği bilim adamlarından uzmanlardan oluşan bir kurum deniyor yönetmelikte. Bunun yanında etiketleme ile ilgili ki Avrupa Birliği'nde GDO'lara ilişkinin en önemli artı mı diyelim ya da tüzükteki olumlu durum bu etiketlemenin ve izlenebilirlik özelliğinin olması. Yönetmelikte Türkiye'deki herhangi bir GDO'nun ürünün etiketlemesine dair bir şey yok. Yani GDO içermez ya da GDO'lu üründür diye böyle bir şey yapmak zorunluluğu getirmiyor yönetmelik. Ee, bu da önemli bir nokta çünkü tüketici sağlığı ve tüketicilerin seçme özgürlüğü açısından bilmeleri gerek alınan ürünün içindeki e, maddelerin ne olduğunu gerçekten. Hmm. Türkiye'deki oran da peki 0.9 olarak mı belirlenmiş? onu tam olarak bilemiyorum ama öyle oldu öyle olduğunu hı hı. düşünüyorum. Hı hı. Yani o konuda evet bir uyum var. Uyum var. Hı hı. Bir de etiketleme konusunda belki yaşanılan tartışma hani GDO ihtiva etmez diye de özel bir etiketleme yapıştırılması. Bu da tartışılıyor çünkü hem Tüketici hakları açısından ve hani bazı şirketlerin de özellikle buna ilişkin kaygıları var. Yani e, GDO ihtiva eden üreten Hı -hı. şirketler bir anlamda e, buna karşı çıkıyor. Evet, e, ABD peki etiketleme nasıl yapılıyor buna karşılaştırılacak olursa? ABD GDO içermez demiyor. Hı -hı. GDO içeren ürünlerde. Sadece GDO, GDO ihtiva eden ürünler evet. belirtiliyor. Yani Hı -hı. eğer öyle bir belirti yoksa bu demek ki GDO içermez. Ama Türkiye'de evet karşı gruplar yönetmeliğe GDO içermez diye de yazılmasını Hı -hı. istiyor. Ee, Avrupa Birliği'nde açık olan ürünlerde de mesela çok bu önemli rafta. Açık üründe Hı -hı. yazamayacağına göre bir etiketleme rafta kesinlikle Görünür yazması. Görünür bir yerde evet, etiket olması böyle gerekiyor. Böyle bir manav tezgahının Hı -hı. üzerinde GDO'ludur ya da GDO'lu oluş organizmadan yapılmıştır denmesi gerekiyor. Ee, yani Türkiye'deki... Yasada tabi GDO oldudur ve dair de bir etiketleme yok. Hani karşıt gruplar GDO içeri, içermektedir denmesini istiyor ama daha içermemektedir ve dair de bir e, gelişme yok. Mevzu, yeni mevzuatta yok. Evet yok etiketlemeye dair. İşte EFSA gibi dediğimiz gibi bir bağımsız e, kurum yok. Bir de şey belki evsa gibi bir kurum yok dedik ama bu risk analizinde de sanıyorum Hı. üç laboratuvar ön, ilk etapta e, tespit Agredite, edilmişti. Evet. agrette olmuştu. E, bunu beşe çıkarma e, durumu vardı. Yine bölük pörçük farklı şehirlerde Hı. belki elbette bir standart prosedür belirlenecek ama buna ne kadar e, standartize olabilecek uygulama... evet Evet, farklı, farklı uygulanabilir Bir de zaten e, yani kurumların veya işte laboratuvarların Bakanlık tarafından seçilmesi ilk baştan belki de bütün e, ölü de Evet mantığı orada evet. E, bozuyor diyebiliriz. Evet en azından bir mutabakat güvenlik yasası meclisten tartışılması gerekiyor Geçmekten öte. Öncelikle bir e, tartışılıp bu ne kadar uygundur. ...herkesin görüşünün alınması... ...sırf mecliste değil tabi bu konuda çalışan... ...bir sürü sivil toplum örgütü... ...uzman, bilim adamı, genetik mühendisi... E, ...üniversiteler... ...onlarla Tıp birlikte... doktorları, halk sağlığı evet. açısından... Hı -hı. Hı -hı. ...şimdi bu kadar çok tepkinin de olması da... ...tabi bundan yani... ...hiç kimseye danışılmadan... ...bu şekilde bir yönetmelik çıkıyor... ...ve bu kadar insan bugün... ...konuşuyor bu durumu... ...peki bu yönetmelik çıkarken bir de e, uzun süredir... ...mecliste bekleyen bir biyogüvenlik yasası var... Ee, belki Kesinlikle. buna da değinmek gerekebilir. Hani yani yönetmek nasıl çıkartıldı bu yasa beklerken niye? Biraz e, siyasi tercihler hmm. tabi o yani yasa tasarısının tabi önceliği tasarının yasa haline gelmesinin öncelik olması gerekirken e, belki de yani mecliste de diğer gruplar karşıt gruplar bu kadar farkında değildi bu tasarının yasanın öneminin ki gündeme getirmediler. Hani o konuda gündeme gelmesi gerekiyordu tabi yasa, yasanın. Burada ufakta bir hatırlatma yapalım. Türkiye aynı zamanda Kartagena Biyo Güvenlik Protokolü'ne de taraf. Bunu meclisinde kabul etmiş bir ülke. Bu yükümlülükler çerçevesinde de en kısa zamanda evet. e, standartları karşılamış bir yasa çıkarılmasına Biyo ihtiyaç var. Yasasını. Ulusal Biyo Güvenlik Yasası'nın. Evet. Ee, peki şimdi e, Başka şeylerden bahsedebilir miyiz? Yani benzerliklerden veya ayrımlardan AB'ye kıyasla? Ee, gene bu izlenebilirlik sürecinde de eksikler var. Etiketlemede olduğu gibi. Hmm. Türkiye'deki yön yönetmelikte işte tedarik zincirinin her aşamasında işletmecilerin sorumlu olması. Ee, bunu belirtmeleri konusunda da pek bir somut bir şeyler vermiyor bize. Sorumluluk evet işletmenin sorumluluğu var ama dediğimiz gibi çiftçiden çiftçiden başlayıp rafa gelene kadar bunu izleyebilecek sorumlular kimler bu çok havada yine evet. yönetmelikte o da çok önemli yani Avrupa Birliği'nde dediğim gibi en önemli olan unsur etiketleme ve bu denetim aşaması Riskle, evet. bir de risk değerlendirmesi Hı. o da bağımsız bir kurum olan EFSA yapıyor işte Türkiye'de bu içinde çıkarıyor. bağımsız değil mi? Evet, tırnak içinde bağımsız diyelim. <gülüyor> Türkiye'de de gene tırnak içinde bağımsız bir komitenin bunu yapacağı söyleniyor. Evet. Ee, tarçmalar somut bir şeylere çok çok dayanmıyor. Evet. Bir de belki önemli bir şey demin laboratuvarlardan bahsetmiştik. Sayısı 5'e çıkacak. Ee, bir diğer sanırım yine yönetmelik çıktıktan sonra e, yapılacak değişiklik. E, Analizde tabi tutulan 27 GDO'lu ürün listesinin 7'ye düşürülmesi. Ve hmm. Amerika'yla da aslında DTÜ'ye gitme konusunda e, ciddi çatışma yaşanıyor. Bunu da herhalde evet, takip edeceğiz. de bir, bir sıkıntı o. Evet onu da herhalde ileriki programlarda bu konuyu takip etmeye devam edeceğiz. Damla çok teşekkür ediyoruz bizi aydınlattığın için bugün. sağlık. Çok teşekkürler. E, program destekçimiz Sayık Mısırlıoğlu'nu teşekkür edelim. Haftaya görüşmek üzere diyelim. İyi günler. İyi günler. Evet biz aslında programın sonuna geldik. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ee, ama sanıyorum bir sıkıntı var şu anda yayının sona erdirilmesi bakımından. Hazır teknik rahatsızlık yaşanırken e, haftaya programda olamayacağım ben. Brüksel'de olmam sebebiyle göçle ilgili bir konferansa katılacağım. E, Mahir e, evet, ben, güncel gelişmeler ışığında. Gene e, bir stüdyo konumuzla beraber programı yapacağız. E, Türkiye AB gündemini yakından takip etmeye devam edeceğiz haftaya diyelim. Ve biz stüdyoyu terk ediyoruz. Görüşmek üzere diyoruz. İyi günler tekrar. La robe pour On Türkiye ve AB ilişkileri. Hazırlayan ve sunanlar Mahir Ilgaz, ve Zeynep Özel.